Ushikum b-taqwa Allah, wa taatih. Inna Allah ma'al-ladzinnat-taqwa, ladinahum uhsinun. Qalillahu ta'ala fi kitabhi al-karim. A'udhu billahi min shaitan ar-rajim. Bismillahi l-rahman l-rahim. Yuridun ayudfi nuro Allah b-afwahim, wa yaballahu illa ayutma nurohu, walau karh al-kafirun. Huwa laddi arsal rasulahu bil-huda wa dini al-haq, liyuzhiruh ala al kulli, walau karh al Kardeşlerim Rabbim bize gerçek bayramlarda buluşmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle'nin kitabı baktığımızda şöyle bir şeyi hiçbir yerde bulamıyoruz. Bir peygamber gelsin, davetini anlatsın ve insanlar olduğu gibi desin ki sen bizim başımızın üzeresin ve biz senin davetini kabul ediyoruz. Böyle bir şey tarihte yok. O zaman olmadığı gibi bugün de olmayacak. Niye bütün peygamberler bir mücadele içinde? Niye bütün peygamberler bir savaş içinde? Bu savaş sadece Allah'ın kitabında geçmişte hikaye olarak kaldı. Bugün yok mu? Bugün var. Sadece biz bu savaşı niye idrak edemiyoruz? Kendisinin içinde kendimizi bulamadığımız için. Habire kendimizi İslam'a nispet edip de rahat bir hayat yaşamak istediğimiz için. Hem İslam Hem de İslam'dan gayrı bazı şeyleri beraber bir arada götürmek istediğimiz için Allah Azze ve Celle bu savaşın içinde bize hidayet nurunu tam olarak kalbimize vermiyor. Allah Azze ve Celle o nuru bizim kalbimize versin. Bakın tekrar soruyorum. Haşa ve kella Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri kötü ahlaklı insanlar mı? Haşa. Peki niye Musa Aleyhisselam kalktı Firavun'u kafa tuttu? Niye Nuh Aleyhisselam kendi kavminin liderlerine kafa tuttu? Niye İbrahim Aleyhisselam Nimrud'un putlarını kırdı? Niye kardeşlerim? Eğer İslam sadece evde oturmak ise, ticaretine ticaret katmak ise, daha çok zengin olmak ise bu peygamberler niye bir savaşın ortasında? Bu peygamberler niye habire bir mücadelenin ortasında? Biz bu peygamberlerin hangisinin sünnetine uyuyoruz? Subhanallah. Bakın. Ben kısacası şöyle söyleyeyim peygamberlerin her zaman bir savaş içinde olması şundan dolayı Allah azze ve celle kendi otoritesinden hariç hiçbir otoriteyi kabul etmiyor. Bakın Allah Azze ve Celle müşriklere İslam devletinde kendi dinleri üzere yaşamayı kabul ediyor. Zimmet ehli için söylüyorum. Adamlar İslam'a karşı fitneleri yoksa, Müslümanlara karşı fitneleri yoksa kendi dinleri üzerine devam etsin. Ama bakın Allah Azze ve Celle bir tane hükümde bile başkasının hükmünü kendi hükmünün yerine kabul etmiyor. Ve peygamberler bundan dolayı her zaman bir savaş içinde. Yoksa yaratıcının kim olduğunu tarihteki insanlar zaten biliyordu bugünkü müşriklerin bildiği gibi. Bakın bu mücadele şundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin otoritesinden başka otorite kabul etmiyoruz. Peygamberler bunlara dedikleri için onlara karşı savaşıldı. Haşa kötü ahlaklı olduklarından dolayı değil. Kötü insanlar olduklarından dolayı değil. Makam peşinde olduklarından dolayı da değil. Allah Azze ve Celle'nin otoritesi için... Bakın Allah az önce bize bu otoriteyi nasıl öğretiyor? Bizim nasıl bir hayat biçimimiz içinde olmasını istiyor? Katiluhum hatta la takuna fitne ve yakuna dinu kulluhu lillah. En'am suresinin 39. ayeti. Onlara karşı savaşın. Dünyada fitneden bir eser bile kalmayana kadar ve bütün otorite, bütün hakimiyet sadece Allah'ın olana kadar. Kardeşler, dünyada fitneden eser kalmadığı gün geldi mi? Gelmedi. O zaman bizim boş şeylerle vakit geçirmemiz caiz değil. Müslümanın boş şeylerle vakit geçirmesi caiz değil. Çünkü Allah azze ve Celle'nin otoritesi bu dünyaya daha gelmedi. Gelmediği için Müslüman çalışacak. Bakın iki tane ayet okudu hutbenin başında. Onları tekrar okuyalım. Allah rızası için iyi dinleyin. Bakın bu kitap nasıl canlı bir kitap. Yuriduna aytfi'u nurallahi bi'afwahim. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Ve yaqballahu illa ay yutimma nuruhu ve law Kafirler çirkin görse bile Kafirlerin hoşuna gitmese bile Allah Azze ve Celle nurunu tamlayacak. Bu din galip gelecek. Bu din her eve de girecek. Bakın az sonra hadiste okuyacağım. Bakın ondan sonraki ayet. Bu din niye gelmiş? Bu din evde oturmak için gelmedi. Eğer bu din evde oturmak için gelseydi, etliye sütliye karışmayacağız için gelseydi, Eyüp Sultan diyorlar Türkler. Eyüp Sultan'ın İstanbul'da ne işi var? 80 küsur yaşında. Bu adam Medine'de niye çıktı? Eğer bu adam dini anlamadıysa haşa ve kella Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesidir. Altı ay Aleyhisselatü Vesselam'ı özel misafir etmiş. Seksan küsur yaşında bu adamın İstanbul'da ne işi var? O çok iyi anladı. Allah Azze ve Celle kendi otoritesinden hariç hiçbir otorite kabul etmiyor. Ve Eyüp Sultan yaşadığında İslam devleti zaten vardı. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle kurduğu İslam devleti vardı. Ama o o ayeti çok yanladı. Dünyada fitneden eser kalmayana kadar sadece İslam devletinde değil. Onun için bu dini iyanlamak lazım. Bu dini iyaşamak lazım. Bakın ondan sonraki ayet. Allah rızası için. Huve'l-lezî ersale rasûlehu bil-hudâ ve dînil hak. <Sessizlik> Odur. O Allah'tır ki peygamberini, resulünü hak ile yani hak din ile ve hidayetle gönderendir niye liyuzhirahu <gülüyor> ala dini kulli bütün dinlere galip gelsin diye demokrasiye galip gelsin diye layıklığa galip gelsin diye daha açık bunu söyleyemem hepsine galip gelsin diye peki bunu müşrikler isteyecek mi tabi ki istemeyecekler ama bak ayetin sonunu iyi dinleyin ve leu kerihel müşrikun müşrikler sevmese bile müşriklerin hoşuna gitmese bile geberseler bile peki kardeşler mesela bir soru sorayım Bu ayetler Kur'an'da hangi ayetin sonra geliyor? Hepimizin neredeyse ezber olduğu bir ayet. Tövbe suresi 31. ayetinin sonra geliyor. İttahuzuhahbarahum ve rubbanahum erbaban min dunillah. Onlar hahamlarını ve rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka rabler edindiler. Niye bu ayet ondan sonra geliyor? Bakın bütün tağutların zaten tağut olması teşriiden dolayıdır. Hüküm bazı ettiklerinden dolayıdır. Allah'tan başka otorite insanlara kabul ettirdiklerinden dolayıdır. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor onlara karşı? Allah Azze ve Celle bir nurunu tamlayacak. Bu din garip gelecek. İki, bu dinin geliş gayesi zaten bu. Bütün diğer dinlere galebe çalsın diye. Bakın i̇bn Kesir, Subhanallah Allah ona rahmet eylesin. Bu ayet hakkında çok güzel bir noktaya değiniyor. Diyor ki onlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Şunu ifade ediyor. Güneşin ışığını, ayın parlantısını üfürerek söndürmeye çalışıyorlar. Bunu yapabilecekler mi? Vallahi nasıl bir insan güneşin ışığını kendi üfürmesiyle söndüremiyorsa, ayın parlantısını kendi üfürüğüyle söndüremiyorsa, onlar Allah Azze ve Celle'nin dininin nurunu söndürmeyecek, söndüremeyecek. İstedikleri kadar çabalasındır. Peki bugün Müslümanlar şaşırıyor. Ya bu adamlar bize zulmediyor, bizim ilim talebelerimizi içeri alıyorlar, işte şöyle dövüyorlar, şöyle işkence ediyorlar. Bakın bu adamlar o kadar haysiyetsiz ki gözü görmeyen insanları bile içeri alıyorlar. Bu adamlarda anlayış diye bir şey yok. Bakın Ebu Cehil bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına dokundu mu? Dokunmadı. Dedi ki ben derretmem kendim için Araplar demiş Ebu Cehil gidip Muhammed'in karılarını korkutuyor. Bu adamlar kadınlara bile elleyecek kadar bunu iyi anlamanız lazım ama bu sizi şaşırtmasın onlar sadece kendi dininin gereğini yapıyor Müslüman buna şaşırmaması lazım bu adamlar sadece kendi dinlerinin gereğini yapıyor peki biz ne yapıyoruz asıl sorusu burası Müslüman bunu kendine sorması lazım bu adamlar kendi batılları için küfürleri için şirkleri için sabahtan akşama kadar çabalıyor ben ben ben Müslüman ben ne yapıyorum bu dinin galip gelmesi için Na. peki bakın tarihte subhanallah her zaman şöyle olmuştur Tağutlar kendi tahtlarının sarsılmaya başladığını hissettiklerinde değişik değişik tuzaklara başvurmuşlardır. Bu zamana göre değişmiştir. Mekana göre değişmiştir. Ama bakın sonuçta bütün illet hep aynısı şu. Tahtları ellerinden gitmesin diye elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah rızası için şu ayeti iyi dinleyin. Vallahi o kadar canlı ki bu ayetler sanki Allah'ın kitabı daha bu sabah inmiş. Bakın. Ve kâle <gülüyor> Fir'aun. Fir'aun dedi ki. Varuni aqtul Musa. Ben Brach ben Musa'yı öldüreceğim. Subhanallah Feled'u rabh. Gitsin ربنا dualtsın. Dalga geçiyor. Bakın diyor Brach ben Musa'yı öldüreceğim. Yani bu zorbalık her zaman var. Bu yeni bir şey değil. Şaşırmayın. Peki niye Allah rızası için şühayitin şu şurasını çok yedilin. İnni akhafu ayubdila dinakum. Ben onun sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Bunu halka na söylüyor. Allah Allah. Din mi var? Firavun'un dini de var. Firavun'un halkının dini de var. Yani şunu söylüyor. Ben korkuyorum ki Musa bizim düzenimizi bozacak. Bizim düzenimizi değiştirecek. Sübhanallah. Peki ne? Başka ne? E en yuzhira fil ardil fesad ve ehud Musa'dan dolayı yeryüzünde fesat çıkacak. Aynı bugünkü tabirleri size söylemiyorlar mı? Müslümanlar size soruyorum. Siz fesatçısınız siz bölücüsünüz, siz vatan hainisiniz, siz bayrağı da sevmiyorsunuz, toprağı da sevmiyorsunuz. Sevmiyoruz kardeşim. Küfrün bütün simgelerini, şirkin bütün simgelerini sevmiyoruz. Sevmek de zorunda değiliz. Ölene kadar da Allah'ın izniyle kabul etmeyeceğiz. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Amen. Peki tağutların tek planı bu mu? Başka yok mu? Bakın bir ayet daha size okuyayım. Bunu Firavun söylüyor ha. Musa Aleyhisselam hakkında. Yuridu ay yuhricakum min ardikum. O sizi Beldenizden etmek istiyor. Evlerinizden çıkarmak istiyor. Vatanınızdan çıkarmak istiyor. Subhanallah. Femâze <gülüyor> te'murûn. Ne emredersiniz? Yani bu Musa'yı alt etmek için ne emredersiniz? Bakın, şimdi Musa Aleyhisselam'ın getirdiği davet o kadar açıktı ki, o kadar parlaktı ki, bu Firavun'un son can çekişmeleri tabiri caizse. Vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapıyor. Bu adam senin toprağını senin elinden alacak. Bu adam senin tahtını senin elden alacak. İşte bütün tahtlar tarihte vallahi tahtlarının sarsıldığını hissettiklerinde ne yaptılar? Muvahitlere iftira attılar. Bugün aynısı oluyor. Ama bakın bu muvahitler bizim konuştuklarımızla bizim aramızda bir fark var. Ama önemli bir fark. Bu adamlar çalıştı. Bu adamlar yaptı. Bu adamlar yerinde oturmadı. Subhanallah. Tamam. Bakın bu Zorba o kadar zorba ki bir ayet daha okuyayım. Vallahi benim çok dikkatimi çekiyor bu ayet. Kale Fir'aun. Fir'aun dedi ki: "Emantum bihi qabl an a'zena lekum?" Ben size izin vermeden önce mi siz gidip e, Musa'ya iman edeceksiniz? Sihirbazlarla konuşuyor. Bakın bu adamların toyganı öyle bir had safhaya ulaşmış ki adamlar senin dinini bile belirleyeceğini söylüyor. Aynı bugün olduğu gibi diyor ki benim dediğim gibi inanırsın. Benim dediğim gibi inanmazsan hapishaneyi boylarsın. Ömrün çürür. İşte şöyle olur, böyle olur. Ben şunu söyleyeyim. Burada oturanlardan hiçbir tanesi Yusuf Aleyhisselam'dan daha değerli değil. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Bakın Seyyid Kutub'un çok güzel bir sözü var. Ben de onu size aktarayım inşallah. Allah ona rahmet eylesin. İnşallah şahadetini kabul eylesin. Hak, din galip gelecek. Bunda bizim bir şüphemiz yok. Bakın daha yeni ayeti okuduk. Rabbul Alemin'in ayetidir bu. O gün geldiğinde sen hangi tarafta olacaksın Müslüman? Şimdi buradan sonrasına ben ekliyorum. Ticaretine ticaret katacağın gün mü olacak o gün? Parana para katmak için çabaladığın o gün mü olacak o gün? İnsanlara şirin göstereceğim diye kendimi, insanlara şirin görüneceğim diye İslam'ın şiarlarını kendinden indirdiğin gün mü olacak o gün? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin dini için çabaladığın gün mü olacak o gün? İşte bunu her Müslüman kendisine soracak. Bakın size Halid İbni Velid'in bir sözünü söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz subhanallah. Allah ona razı olsun diyor ki İran'a geldiğinde tam o kâfirlerin karşısına dikildiğinde diyor vallahi siz kadınları ve hayatı sevdiğiniz gibi ben öyle bir orduyla geldim ki onlar ölümü o kadar seviyor. Bunun Müslüman kendine soracak... Ben bugün bu davetin neresindeyim? Bak bugün Müslümanın itikadına sorması lazım biliyor musun? Bu geçmişte kalan bir hikaye daveti değil. Canlı bugün yaşanıyor. Müslüman bugün şöyle söyleyecek. Sen bayrağını sevdiğin kadar Sen toprağını sevdiğin kadar, sen atalarını sevdiğin kadar, hurafelerini sevdiğin kadar, şirklerini, küfürlerinizi sevdiğiniz kadar biz bu tevhid davetini seviyoruz. Müslüman akidesi bugün bu olması lazım. Ve Allah'ın izniyle siz bizi hapishaneye atsanız da, zulüm yapsanız da, itibarsızlaştırmaya çalışsanız da biz bu davetten vazgeçmeyeceğiz. İşte Müslüman itikadı bu olması lazım. Bunu kendimize soralım Allah rızası için. Biz bugün bu davetin neresindeyiz? nam ne? Bakın biz bugün zor durumdayız. Ben bunu kabul ediyorum. Yani utopi yapmaya gerek yok. Rüya görmeye de gerek yok. Rabbim bacalarımızı bulundukları durumdan bizim ellerimizle de kurtarsın. Evet. Rabbim yetimlerimizin yüzlerinin güldüğü günleri bize nasip eylesin. Rabbim gerçek bayramlarda buluşmayı bize nasip eylesin. Ben bunun farkındayım bu durumda olduğumuzun. Ama Müslüman şunu soracaksın kendine. Sen bu durumu değiştirmek için ne yapıyorsun? Sadece evde oturmaksa İşine gelip gitmekse bunu müşrik de yapıyor. Senin müşrikten ayıracak bir özellik olmayacak mı? İşte Müslüman bunu kendisine soracak. Bakın sizle bir örnek üzerinden bitirmek istiyorum Allah'ın izniyle. Durum ne kadar kötü olursa olsun şunu bilin Allah Azze ve Celle bu dünyanın anahtarlarını bize verdi. Vallahi Allah Azze ve Celle ümmet olarak bu dünyanın anahtarlarını bize verdi bize. Bakın Hendek Savaşı'nda biliyorsunuz bir taş var sahabe yerinden kaldıramıyor. Subhanallah çok ağır. Bırakın yerinden kaldırmayı. Taş yerinden oynamıyor. Balyozlar üzerine vuruyor. Balyozlar kırılıyor. Artık son çare ne yapıyorlar? Gidiyorlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Diyorlar ya Resulullah biz bu taşı yerinden oynatamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Sen bize yardımcı ol. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Selman'ın balyozunu alıyor. O taşın üzerine gidiyor. Beyaz olduğu rivayet ediliyor. Allahualem Bismillah diyor. Taşa öyle bir darbe indiriyor ki taşın 1/3'ü kırılıyor. Aleyhissalatü Vesselam Bağırıyor Allahu Ekber Subhanallah Bakın bu gerçekten çok acim Diyor ki Şam'ın anahtarları Benim elime verildi Tamam Ben Şam'ın Kırmızı köşklerini görüyorum diyor, Sallallahu Aleyhi Vesselam Ondan sonra Yine alıyor eline balyozu Yine Bismillah diyor Bir vuruyor Üçte biri yine kırılıyor Sallallahu Aleyhi Vesselam Bağırıyor yine Allahu Ekber Diyor ki Fars'ın anahtarlarını görüyorum. Vallahi şu anda ben Kisra'nın Meda'in şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra yine Bismillah diyerek kayaya bir tane daha vuruyor. Kaya komple yok oluyor önünden. Kırılıp gidiyor. Allahu Ekber diye bağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben San'a'nın kapılarını görüyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Resulullah aleyhissalatu vesselam o gün gördüğü fetih haberlerini kendi hayatında görmedi. Ömer radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu zamanında Müslümanlar oraları fethetti. Bakın o fetihleri gören Ebu Hureyre Müslümanlara şöyle söylüyor. Allah rızası için burayı iyi dinleyin. Bu fetihler sizin için bir başlangıçtır. Vallahi Vallahi fethedeceğiniz Veya kıyamete kadar Fethullah olacak şehirlerin Hepsinin anahtarlarını Allah önceden Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Vermiştir Vallahi bu beldenin anahtarları da Allah Azze ve Celle'nin elinde Sadece açılmayı bekliyor Müslüman uyanık olacak ki o anahtarları kullansın Nam, Bakın bu anlattığım mücadele Vallahi o günden beri bugüne kadar devam ediyor Ve kıyamet gününe kadar da bitmeyecek Hak ve batıl mücadelesi Ama Nasıl sonlanacağını ben size söyleyeyim. Bu İmam Ahmed'e göre bu hadis Miqdad İbn Asvad radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki: Yeryüzünde Allah'ın İslam kelimesini azizin izzeti veya zelilin zilletiyle bildirmeyeceği köyde, kasabada ve şehir, şehirlerde hiçbir ev kalmayacaktır. Yani Ali Sattwasam şunu söylüyor. Tevhidin girmeyeceği ev kalmayacak diyor ki ya Allah onlara izzet verip kendilerini bu din halkından kılacak yani muvahit olacaklar veya onlara zillet verip onlar buna boyun eğeceklerdir. Ben husus cümleyle bitireyim. Vallahi korkulukları onların başına gelecek. E la inna ahsanel kelam ve ablagh en nizam kelamullah el melik el aziz el alam. Kema qala Allah tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'l kur'an fastemi'u lehu ve ensitu la'allakum